Merhaba efendim. Merhaba. Yani Karagöz'üm bu enine büyümeye bir son ver artık. İki gün görmedim şişmişsin. Genişlemişsin yine efendim. Ne oluyor Hacıvat dur bir bismillah be. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Ama siz de Karagöz'ü görseydiniz aynı şeyi söylerdiniz. Ya oradan konuşması kolay Hacıvat'cığım. Hele bir sor niye? Soruyorum niye? Makarnadan. Ne makarnası? Makarna makarnası insan her gün makarna yiyince böyle oluyor işte. Hayırdır? Yenge grevde mi yoksa? Yok. Ee, sebep? Yok yok yani yengen yok. Ha Şimdi anladım olayı. Aferin. Bir yemek kitabı al Karagöz'üm sen yemek kitabı. Aldım aldım da biraz zor geldi. Yok ince ince soğanları doğrayacaksın. Yok küp şeklinde domatesi keseceksin. Küp nasıl oluyor ya o? Yani e, Karagöz'üm. Ben de araştırdım şöyle erkeklerden erkeklere tarifler diye bir kitap buldum. Farklı mı bari Karagöz'üm? Okuyayım da sen gör farkı. İyi oku bakalım. E, açıyorum. Aa, patates kızartması. Patatesleri kurşun kalemle dolma kalem arası kalınlıkla doğrayın. Hem, not patatesleri soyunuz. Çünkü yanıp yanmadığını daha kolay anlarsınız. Doğru. Değil mi? Doğru. Evet. Sonra altını yakıp yağın kızmasını bekleyin. Evet. Not yazmışlar buraya. Not tencereye dokununuz. Eliniz yanarsa yağ kızmış demektir. Patatesleri atınız. İkinci not. Bu sırada ve bu arada maça dalmayınız. Yoksa patatesle beraber da yanıp yangın çıkmasına sebep verebilir. Çok yerinde bu uyarı bu kara gözü. Öyle öyle. Çok önemli bunlar ha. ha nerede kaldı? ha? Patatesler patron tarafından kovulan elemanın sahip olduğu yüz rengini alınca çıkarın. Renk gayet açıklayıcı olmuş. Evet tam bana göre. Sonra pilav tarifi var tabii. Ha, bak bu zor işte. Yok yok kolay. Çok kolay anlatmışlar, çok kolay yazmışlar. Çok sevdim, dinle şimdi. <gülüyor> Pirinci yıkayıp tencereye koyun, ocağa yakın. Sonra kafanıza göre su koyun. Öyle olur mu canım? Burada yazmış zaten not. Bak <gülüyor> tane tane pilav yapmanız imkansız olduğundan... ...lapa lapa olacak bu pilav. Piştikten sonra yoğurtla yiyin. Ha, bak şimdi doğru. Konserve tarifi de var. Konserveyi tencereye koyup altını yakın. Sonra hafif yanık kokusu gelince hemen kapatın. Bu da güzel. ...ben bu kitapla ne yemekler yapayım ha. <gülüyor> yaparsın kara gözüm yaparsın. Sana da alayım mı bu kitaptan bir tane e, Yok yok sağ ol. Ciddi ha. Hanım şimdilik bir yere gitmeyecek. <gülüyor> Öyle deme. Dünyanın bin türlü hali var. Hem gitse bile üzülme. Ben sana yemek yaparım haciman. Aman aman. Hanımımın gidesi varsa da bu saatten sonra göndermeyeceğim efendim. Ne dedin? Sana kolay gelsin dedim. Baksana madem işi kaptım ben... Gelsene bana akşam yemeğe. <gülüyor> ee, şey kara gözüm bu akşam biraz yorgunumda. Ben... Yahu Hacıva sana iş buyurmayacağız. Yemek yapacağım sana Allah'ın günü çok kara gözüm kısmet kısmet. <gülüyor> tamam tamam tabi Allah'ın günü çok mesela yarın yarın ee, bekleyin gelsene. <gülüyor> efendim e, sizlere bugün de güzellikler hayırlı günler dilerim. E, e, rica ederim siz de benim için Allah'tan sabır dileyin efendim. Ya Hacı Yuvat, ne oldu? Niye bitirdin programı? Hani yemeğe gelecektin, bir yemekteyiz yapacaktık senin he? Bitirelim kara bitirelim neyse. Ee, ee. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettikse... Afiyet affola.